11. Söz söylediği zaman, kendini de dinleyicilerden saymasıdır. Kadın erkekle tokalaşamaz. Herhangi birinizin başına demirden bir ipli çomak batırılırsa, bu durum, kendisine helal olmayan bir hanımın bedenine dokunmaktan veya elini sıkmaktan daha hayırlıdır. İzahı Keskin bir silahın yarası, Yabancı bir hanıma el dokundurmaktan daha kolaydır. Zira kadının bütün bedeni avrettir. Bakılması, ellenmesi caiz değildir. Yabancı bir hanımla musafaha etmek el zinası olur. Onunla baş başa verip konuşmak dil ve göz zinası olur. Şair şöyle demiş. Bütün hadiselerin başlangıcı nazardandır. Ateşin gür olanı küçük kıvılcımlardandır. Yani helal olmayana bakmak, Göz zinasıdır. Kadınlarla baş başa kalmaktan şiddetle sakınınız. Nefsimi 7 kudretinde tutan Allah azze ve celle'ye yemin ederim bir erkek herhangi bir kadınla baş başa kalırsa muhakkak aralarına şeytan girer. Allah azze ve celle'ye yemin ederim. Çamur ve bataklığa bulaşmış olan bir domuzla kişinin omuzlaşması kendisine helal olmayan bir hanımın omuzuna sürtünmesinden daha hayırlıdır.